Bağırdı bilsin ki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbil 'alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamayin. Değerli kardeşlerim. Bugün size dua ile ilgili sohbet sunmak istiyorum. Dua ne demek? Dua yalvarış demek. Allah'a yalvarmak. Her türlü ihtiyaç için, dertlerimize deva olması için, hastalarımıza şifa olması için, her türlü yardımda bize bulunması için Allah'a yalvarmak. Allah'a yalvarmak, ibadetin özüdür. اَدُّعَاُوا لُبُّ الْعِبَادَةِ Peygamberimiz, dua, ibadetin özüdür. Ta kendisidir. İbadetin özü. Yani, dua, Allah'a yalvarmak, kul olmanın özüdür. Bir insan Allah'a kul olmak istiyorsa... Sadece O'na yalvarmalı Sadece O'ndan yardım istemeli Samimi bir kalp ile Allah'a yalvaran Günahlarının affedilmesini Allah'tan talep eden Niyaz eden Müslüman Gerçekten Tevhidi Gerçekleştirmiştir Yani sadece ve sadece Allah'ın kulu olduğunu göstermiştir Sadece ve sadece Allah'a Yalvardığını, onu Rab olarak edindiğini göstermiştir. Zira şirk dediğimiz, Allah'a ortak koşma dediğimiz o büyük günah, günahların en büyüğü, ilk önce Allah'tan gayrısına açılan ellerle oluyor. Bir insan Allah'tan gayrısından bir şey istediğinde, Yani sadece Allah'a mahsus olan işleri tutup da bir kuldan da istediği zaman bu o kulu Allah'a benzetmek oluyor, eş tutmak oluyor, onun makamına okulu çıkarmak oluyor. Dolayısıyla bu buna biz şirk diyoruz. Şirk günahların en büyüğüdür. Şirk, ahirette af edilmeyen bir günahtır. Ahirette af edilmeyecek olan bir günah varsa o da şirktir. Allah'a ortak koşmak. Yani bir kulunu, bir mahlûu Allah'a benzetmek, O'na yakın görmek, O'nun fiiline, O'nun sözüne, O'nun kudretine, Okulu kulu da ortak koşma. Bu günahların en büyüğü. Dünyada tövbe ederse insan ölmeden önce Allah af eder, bütün günahları af eder, çirk dahil. Ama bir insan farkına varsın varmasın. Gizli olsun, aşikar olsun. Allah'a ortak koşup o şekilde Canını Allah'a teslim ederse, tövbe etmeden, onun farkına varmadan, işte o günahın ahirette affı yoktur. İnnallah la yağfuru ey yurruk bhihi, ve yağfuru ma don zālīk ilmān Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Bunun haricinde dilediği kulların için bağışlar, affeder. Dilediği günahları affeder. Dilediği kullarını affeder. Ancak bir kul ne olursa olsun, isterse dünyada ona evliya gözüyle bakın. İsterse dünyada ona veli ermiş, Gözüyle bakın. Bu adam çok salih, çok ibadet ediyor, çok Allah'tan çok korkuyor. Gözüyle bakın. Eğer o insan Allah'a ortak koşarsa ve o şekilde tövbe etmeden ruhunu teslim ederse, o insanın değerli kardeşlerim, ahirette af edilmesi mümkün değil. Allah kendine böyle bir söz vermiş. Her günahı affedebilirim. Zinayı bile affedebilirim. Adam öldürmeyi bile affedebilirim. Ama benim gücüme en çok giden günah insanların beni başka yaratmış olduğu mahluklarla eş görmeleri. Benzer görmeleri. Bu benim çok zoruma gidiyor diyor allah Teala. Ben hepsini affedebilirim ama bugünü affetmem. Nasıl olur da bir insan, yüce Rabbini, onun yaratmış olduğu basit bir kul ile, bir insan ile eş görür, benzer görür? Dersiniz ki hocam böyle bir şey olur mu ya? Hangi aptal insan, Allah ile kulunu yan yana kor. Eş görür böyle bir şey olur mu ya? Allah nerede? Kulu nerede? Elbette biz aklı olan insanlar olarak, Müslümanlar olarak Allah ile kulu aynı kefeye koy, koymayız. Allah yaratıcıdır. Her şeye kadirdir. Doğulmamıştır. Doğrulmamıştır. Onun gücü her şeye yeter. Onun benzeri yoktur. Eşi yoktur. Onun gücünün üzerinde güç yoktur. Müslümanlar böyle iman eder. Ama bu konuları neden işliyoruz? Madem ki Müslümanlar bu konuda çok uyanıklar. Allah Teala konusunda çok kıskançlar. Rabblerini kıskanıyorlar. Rabblerini hiçbir mahluka benzetmiyorlar. Onun yaratmış olduğu hiçbir mahluka benzetmiyorlar. Öyleyse bu konular neden işleniyor, neden Kur'an-ı Kerim'de şirk üzerinde çokça duruluyor? Bunun sebebi İnsanlar bazen farkında olarak, bazen farkında olmadan, bazen bir kişiye duydukları aşırı sevgiyle, bazen bir kişiye duydukları aşk ile, hürmet ile, aşırı alaka ve ilgi ile o kişiyi yüceltebiliyorlar. Örneğin, bazı gençlerimiz Allah için bir defa ağlamış değildir. Allah'ın alı anıldığında sanki kulağının yanından bir sinek geçti, hiç ırgılanmaz, hiç onu alakadar etmez. Ezanlar okunur, duymaz sanki onu çağırmıyor, davet etmiyor. Selalar verilir, sanki o ölmeyecek. Onun selası verilmeyecek. Hiç aklına gelmez ölüm. Caminin yanından geçer. Ya bu cami Müslümanların camisi şu kapıdan girip de benim de secde etmem lazımdır hiç demez. Aklına gelmez. Kur'an'ı görür raflarda. Ya şu Kur'an bana indi. Bana hitap ediyor. Dünya ve ahiret saadetimi bana gösteriyor. Şu kitabı raftan indireyim, açayım. Yüce Allah ne buyurmuş? Birkaç ayeti kerime okuyayım demez. Çoğu böyledir şimdi. Ama Amerika'dan bir şarkıcı gelecekmiş dense, biletleri falan markette satına, satılışa, satıma sunulmuş diye duysa, Biletler biter endişesiyle gece orada bekler, nöbet bekler. Giyişe açılacak da bilet alacak. Hayatında hiçbir zaman sabah namazına bile kalkmayan o genç, bilet almak için gece boyu soğukta, dışarıda, açıkta, Titri titreyerek giyişenin açılmasını bekliyor. Oradan bilet alacak. Bileti aldı diyelim. Öyle bir seviniyor ki sanki kendisine cennet müjdesi verilmiş. Konsere gittiği zaman öyle seviniyor ki sanki cennete girmiş. Halbuki orada şeytanlar var. Halbuki orada... Allah'ın yasak kıldığı işler var. Kadın kız karışık bir ortam, dans, çarpı, şeytanın mizmarı, şeytanın düdüğü, Allah'ın hoşlanmadığı şeyler, Allah'ın yasakladığı şeyler, şehvani şeyler, hayvani şeyler var. Ama o orada öyle bir mutlu ki mutluktan kendinden geçiyor. Diyelim ki bir genç bilet alamadı. Dışarıda öyle bir ağlıyor ki, öyle bir çıldırıyor ki, sanki kendisine cehennem müjdesi verilmiş. Öyle bir ağlıyor ki bilet alamadı, bilet kalmadı, konsere gidemeyecek diye hüngür hüngür ağlıyor. Sonra... O gavur şarkıcının arabayla yanından geçtiğini görünce arabasının peşine ağlayarak koşuyor. Dur diyor yüzüne bir defa bakayım Bir defa. Ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor gittiği için üzüntüsünden. Ve bazıları o kadar ileri gidiyor ki sen benim ilahımsın diyor. Sana tapıyorum diyor. Ve bazıları daha çok ileri gidiyor. Tapma niyetini sözde bırakmıyor. Bizzat sahneye çıkıp o şarkıcıya secde ediyor. Ülkemizde bunlar olmuştur, vardır. Resimleri vardır, fotoğrafları vardır. İşte bakın. Şehvet kapısından nasıl girdi şeytan? İnsanı insana kul etti. Allah'a bir defa secde etmeyen o insan bir kafir şarkıcıya secde ediyor. Sen ilahımsın diyor. Benim mutluluk kaynağım sensin diyor. Ben ancak Seninle sevinirim, seninle üzülürüm diyor. Demek ki gençlerimiz ve diğer sınıftan, diğer yaşlardan, orta sınıftan insanlarımız bu konularda aşırılıklara düşüyorlar, Allah'ı unutup kullara kul oluyorlar. Şimdi desek ki, hocam yani orada bir insan bir şarkıcının önüne gidip de secde ettiği zaman o ona tapmış mı oluyor? Evet tapmış oluyor. Namazdaki secdemizle sahnede bir gencin bir şarkıcıya yapmış olduğu secde arasında ne fark var? Onu yüceltiyor gözünde. Biz de namazda secde Allah'ı yüceltiyoruz. O da onu yüceltiyor. Bir defa Allah için secdeye gitmemiş. Ama şarkıcı için secdelere gidiyor. Evet, maalesef. Ee, Aziz Allah Celle Celal. Bu bir örnek. Başka örnekler de verelim. Ezan bitene kadar. Mesela bir insan Allah'tan bir nimet istiyor. Örneğin zürriyet istiyor. Çocuğu olmuyor diyelim. Çocuk istiyor. Dua ediyor, dua ediyor. Allah duasını erteliyor, kabul etmiyor. Allah'ın belli bir muradı var. Ahirette belki onu mükafatlandıracak bir şekilde duasını diyelim ki erteliyor, kabul etmiyor. Veya dua etmesini seviyor. Birileri geliyor diyor ki, Ya sen, bu konuda Allah'a yalvardın, çok yalvardın ama olmadı. E, falan türbeye gel, orada iki rekat namaz kıl. Oradaki yatan mevtadan o Allah'ın beri kuludur, ondan iste. O da Allah'tan ister, senin için olur. Bu da yanlış neden? Çünkü ne yaptı bu insan? Gitti Allah'ın yaratmış olduğu, daha sonra ahirete intikal ettirmiş olduğu bir kulun cesedinin bulunduğu, kemiklerinin bulunduğu bir kabre giderek bizzat o kuldan yardım istedi. وَمَنْ اَظَلُّوا مِمَّنْ يَدْعُوا Allah'tan gayrısından, Allah'tan başkasından yardım isteyenden daha sapık, daha zalim kim olabilir? Halbuki onların yalvardıkları ölüler, o kemikler, o kabirler, o kutsal gördükleri şeyler onların yalvarışlarını bile hissetmezler. Ama onlar hala isterler. Ey burada yatan yardım et. Neden bunu yapıyor? Çünkü bazı yanlış din adamlarından yanlış bilgiler almış. Ne diyor bu yanlış din adamları? Diyorlar ki bazı insanlar ölümsüzdür. Cesetleri ölür, ruhları gezer. Böyle yanlış İtikatlar anlatıyorlar insanlara. Bu yanlış. Onun ruhu dünyada geçse bile, hani böyle bir şey yok ama geçse bile, onun ruhu dünyada geçse bile, biz onun ruhundan yardım talep edemeyiz. Allah'tan gayrısından yardım talep etmek caiz değildir. Bu konulara dikkat etmek lazım. Bu konulara dikkat etmek lazım. Evlerimizin kapısının girişine atmış olduğumuz bir nazarlık taşı bu evi kötülüklerden korur diye niyet ederek o nazarlık taşını oraya asarsan, bu da şirktir. Neden? Bir taş, bir ustanın elinden çıkan taş oraya astın, seni evi koruyacak. Neden? Sıkıntılardan. O, o. Sıkıntılardan, belalardan, musibetlerden Allah korur. Taş korumaz. O yüzden... Bunlara dikkat etmek lazım. Konu uzun ama ezan da okundu. Vakfini almak istemiyorum. İnşallah başka zamanlarda diğer konulara temas ederiz. Allah cümlemizi tevhitten ayırmasın, şirkten uzak eylesin. Velhamdülillahi rupbil alemin. El Fatiha.